Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldray Karakiyar. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Günaydın bir dolap kitap başladı. Günaydın 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Bir dolap kitap başladı Tayga'nın günaydınıyla. ile. Ee, bu hafta daha sakin bir yayın olmasını dileyerek evet, başlıyorum evet, ilk kitaba. Evet sonra. Ee, elimde bir köpeğin samimi itirafları var. Ee, uzun zamandır bu kadar güzel bir kitap okumamıştım. Gerçi ben her e, çok hoşuma giden bir kitap <gülüyor> okuduğumda bunu söylüyorum ama. Sanırım ben de. <gülüyor> bu kitap gerçekten çok güzel. Evet. Senle daha önce bir konu konuşmuştuk radyoda da hiç lafı geçti mi bunu bilmiyorum ama e, böyle hikaye öykü konuları aklımıza geldiğinde bazen hani şey deriz ya ama hani şuna şuna benzemiyor mu biraz ona benziyor galiba uh -huh. hiç başlamayalım bile evet, evet. dediğimde sen e, konular asla bitmez öyle olsa bunca binlerce yıldır aşk temasını örneğin evet. e, bu kadar çok anlatıp durmazdı kimse. Demiştim bir kere hı hı. ya da başka bir sürü konuyu. Ee, bu da öyle bir şey herhalde. Yani kedi köpek e, hikayeleri asla tükenmeyecek herhalde. Evet özellikle e, bu kedi ve köpek konusunda ama özellikle herhalde bitmeyecek. Evet e, elimdeki de işte bir köpeğin hikayesini anlatıyor. Doğrudan köpeğin ağzından dinliyoruz hikayeyi. E, aslında e, asıl adı e, Brandon. Bir Macar çoban köpeği e, doğduğunda adı Brandon'muş ama sonradan sahipleri onu aldıklarını Anton e, demeye başlamışlar. Anton da hiç fena bir isim değil yani. E, a, i̇şte lafın içine böyle Anton geçtiği zaman işte bu ben oluyorum diye arada bilgi veriyor. <gülüyor> Kendini Anton olarak kabul etmiyor. Yani. E, kitabın yazarı Yutta Richter, resimleyen Hildegard Müller Hay Kitap'tan çıktı. Türkçesi de Tuvana Gülcan'a ait. Almanca'dan e, Türkçe'ye çevrildi. Mutlu Mesut Güneş'e Serildiğin Birinci Bölüm diye başlıyor kitap ve bütün bölüm isimleri Anton tarafından bu şekilde tanımlanarak başlıyor Anton'un işte hoşuna giden bir şeyle başlıyor kitap işte bir sonbahar günü tam köpek havası diyor en sevdiği yer işte bahçedeki bank onun üstünde yatmak istiyor ama evin kedisiyle başlıyorlar. Yani daha en baştan bir kediyle köpeğin dalaşmasına tanık oluyoruz. İşte Anton izninizle kendimi tanıtayım diye anlatmaya başlıyor. Adım Brendon ve Macaristan'dan geliyorum. Eski bir çoban köpeği cinsindenim deyip. işte ailesini, kardeşlerini tanıtıyor. Ve doğduktan sonra kardeşleriyle, kardeşlerini kaybettiğini işte herkesin bir tarafa dağıldığını söylüyor ve şu an e, onu almış e, bir ailenin yanında evinden yurdundan uzakta yepyeni bir yaşama başladığından söz ediyor. E, ve Ferenz amcaya geliyoruz. Ferenz amca Antun'un dilinden hiç düşmeyen e, bilge amcası. E, bir çoban köpeği oda ve çoban köpeklerinin en iyisiydi diye söz ediyor ondan. E, zaman zaman bu Ferenz, amca, Ferenz amcanın Bilge laflarını işitiyoruz Anton'dan Anton, Anton baya kendine Örnek almış amcasını ee, Baya felsefi bir kitap Köpek anlatıyor ama O kadar böyle yaşama dair e, Bilgece bir bakışı var ki Aa evet Doğru hiç böyle düşünmemiştim diye Yani bir köpeğin Bakış açısını çok güzel yansıtıyor ee, Köpek bir ailenin yanında yaşıyor işte onu bir aile almış bir anne var baba var küçükte bir kız çocuğu var. Ee, i̇lk başlarda emekliyor yani Anton onları ilk geldiğinde emekliyor daha sonra yavaş yavaş büyüyor işte ee, birlikte büyüyorlar. Ee, evin babası biraz Anton'a karşı sert. Her seferinde şit, yapma etme diyor ama kedi hiç böyle şeyler demiyorlar <gülüyor> Halbuki kedi her zamanki gibi daha e, kötü şeyler yapıyor ama kimse sesini çıkarmıyor. Kenep ben ne yapsam hep shit alıyorum diyor. E, anne birazcık daha iyi. E, baba görmüyor Kenon'a çaktırmadan işte sucuk pastırma veriyor. Zaten elleri def öyle kokuyor. O yüzden <gülüyor> e, Antonio sevdiği biri ama Antonio'nun en çok sevdiği kişi tabii ki e, evin küçüğü. Hatta ilk, ikinci bölümde size insanlarımı takdim edeceğim ikinci bölüm hı hı. diye devam ediyor. Ufaklığın başımın tacı olduğu üçüncü bölüm. Bölüm adları da pek güzel. Evet. Şimdi sana ufaklıktan bahsedeceğim. O benim gözümün nuru, gün ışığım, günlerimin neşesi diye başlıyor. Çocuğa karşı nasıl bir sevgi? Yani bu sevgi o kadar güzel ki. Hani bir köpeğin çocukla yan yana oynadığını gördüğünde böyle... Köpeğin gözlerinde bir ışıltı görmüşsün gibi olur ya gerçekten var o ışıltı. Çünkü onu oradan o taraftan dinleme şansı buluyorsun bu bölümde. Çocuğa şu şekilde bakıyor birazcık da Anton. Anton iyi bir çoban köpeği ve çoban köpeği olarak kardeşini hayatta kalma becerilerini öğretiyor aslında. yani Çocuğu öyle görüyor onu eğittiğini düşünüyor. Ee, işte ona göz kulak olacağıma söz verdim diyor. Artık gezmeye gittiğimizde tasmama sıkıca tutunuyor diyor. Ee, söz bu... konusu olan onun emniyeti diye. Ee, Ferenz amcam derdi ki yavrular sürünün en güçsüzleridir ve onlara göz kulak olmak şoban köpeğinin görevidir diye. Yani işte herhalde bir köpeğin bağlılığı sahiplenmesi gerçekten yani his olarak böyle bir şey olsa gerek. Evet. Ee, kendisi işte küçükken kardeşleri varken işte annesinden süt emerken bir mücadele ...etmemiz gerekirdi diyor. Güçlü olan en iyi sütü kapardı diyor. Hı hı. E, ufaklık şansla en iyi yer için... ...dövüşmesi gereken bir kardeşi yok. Tatlı süt yalnızca ona ait. Ama yine de iyi bir sürü başı olacağından emin değilim. Ferenz amcam der ki... ...kavga yaşamın bir parçasıdır. <gülüyor> diye. E, kavga, kavga etmeyi bilmezse... ...işte hayatta başarılı olamaz... deyip arada e, onunla şey... ...kavga ediyor işte, itiyorlar, ha, çekiyorlar. E, ona eğitiyor. E, ufaklığın başına bir şey gelmez. Ben varım, ben onun kardeşiyim. Ben ona koşmayı ve dövüşmeyi öğretirim. Çok da sorumluluk sahibi bir köpek bu. E, ama... Evin babasıyla yıldızı bir türlü barışmıyor. Çünkü e, o kuzu postunun üstünde kızın odasında yatmak istiyor. Ama ona e, söğüt ağacından bir sepet vermişler. Burada yatmış demişler. E, siz söğüt ağacına çıkıp uyuyabilir misiniz? Rahat mı? <gülüyor> <gülüyor> deyip öyle ufak ufak şeyi, sepeti kemirip yok etmeye çalışıyor. Planı bu. E, ama işte bir sürü şey oluyor. Evin altı üstüne geliyor. E, ortalık karışıyor. E, en sonunda işte... E, fuzuli şeylerden bahsettiğim beşinci bölüme geldiğinde <gülüyor> dananın kuyruğu kopuyor. E, şöyle ki e, insanların dünyasına bakıyor bu e, bizim köpeğimiz. Bu kadar çok fuzuli alet edevatla donanmış olmalarını aklıma almıyor diyor. E, Ufakla oyuncak bir ördek getirdiler. Çiğnediğim zaman peluş kokuyor ve vak vak diye ses çıkarıyor. Ufaklık onu hemen bana armağan etti. Akıllı çocuk gerçeğini sahtesinden ayırt edebiliyor diyor. Ee, ördek, e, e, ancak diyor salonda mesela kocaman kara bir kutu var diyor. Macar çobanların kamp ateşinin çevresinde oturması gibi onlar da akşamları o kutunun çevresinde otururlar. Kutu sesler çıkarıyor. Hızlı hareket eden resimler gösteriyor. Seslerin gerçekliğine hayret edersin. Geçenlerde bizim salonda burma boynuzlu koyunlar olduğuna ve ağladığına <gülüyor> inanıyordum neredeyse. <gülüyor> Ama bu mümkün değil diyor. E karşı, buna karşılık olarak havlamış hemen sus ve şit diye bağırdılar bana diyor. O kutuda kapı zili var tıpkı bizimkisi gibi çalıyor diyor. Ee, o Benden söylemesi o kutu fuzuli tıpkı step rüzgarı gibi adatıcı. O kutu var olmayan şeyleri varmış gibi gösteriyor. Oysa kokusu alınmayan şey aslında yoktur. Eh yani o bile anlamış. <gülüyor> deyip evdeki en fuzuli şeyin aslında evin girişindeki rafta duran ayakkabılar olduğunu anlatıyor <gülüyor> çünkü ben diyeyim 20 sen de 30 çift renk renk çeşit çeşit oysa insanların yalnızca iki ayağı var ayakkabı ihtiyaçları Güzel. olduğunu elbette biliyorum çünkü ayakları bizim patilerimizden daha hassas tamam da bu kadarını ne yapacaklar deyip güzelmiş e, evet. Emily'nin ayakkabılarına başlıyor ufaktan yanaşmaya çünkü Emily'nin elleri gibi ayakları da pastırma ve sucuk kokuyor ayakkabıları <gülüyor> Nasıl da el ayak bu ya <gülüyor> şey sepet gibi değil. sepet e, sert ve tatsız tutsuz ama ayakkabılar sulu sulu diyor başlıyor bir tanesini alıp kemirmeye e, evin sahipleri bir geliyor ayakkabının bir tek tabanı kalmış ondan sonra tabi şey ee, ...karar veriyorlar... ...bir şey yapmaları lazım... Ee, ...köpek okuluna gidecek... ...bunu duyuyor... ...köpek okulunu anlıyor... ...hayır hayır diyor... ...yani ben böyle bir şey olamaz... ...mümkün değil... ...her kediyle bile iyi geçinir... Ben sepette uyurum... ...ne olur beni götürmeyin diyor... ...ama kaçınılmazsan okula gidiyor... ...ve e, ilerleyen bölümlerde artık... ...işte okul macerası... ...okuldan sonra... Kah ...nasıl kahraman na geliyoruz... ...ve... 10, 10 bölümlük bir kitap bu. 10. bölümde başlık şu. E, gerçeği söylediğim 10. bölüm. E, gerçek Gerçeğin ne olduğunu söylemeyeceğim ben. Ben çünkü e, gerçekten böyle çok sarsıldım sonunu okuduğumda kitabın. E, yani kötü bir son yok. Mutlu bir <gülüyor> son var onu söyleyeyim ama... E, Okuduğum en sarsıcı mutlu sondu. Ya. Evet çok etkilendim. Bir de böyle insanların olduğu kalabalık bir yerde bitirdim kitabı. Az daha ağlayacaktım böyle çok duygulandım. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok hoşuma gitti. Ee, dediğim gibi bir köpeğin bakış açısından... Hiç düşünmeyeceğim bir biçimde bakıyorsun her şeye. Bir yandan insanların köpeklere yaptığı, işte onları böyle bir kalıba sokmak, hizaya sokmak, her hareketle alıp eve koyuyorsun hayvanı bir çoban köpeği bu üstelik. Ama bir yerde sakin sakin durmasını istiyorsun. Yasaklar koyuyorsun hayvanları. Ya tabii zaten patlıyor bir başlı başına sonra. bir sorun yani hani evde çoban köpeği besleme evet. fikri yani bu hani. E Köpek hiç kusura bakmazsınız çok saçma bir şey yani, yani. Işte onu yapma bunu yapma orada dur şu yasak bu yasak yani hayvanın içgüdüleri diye bir şey var evet. ve bazı şeyleri engel olamıyor böyle okurken köpek adına Anton adına üzüldüm ben insanlara kızdım bir yandan onların Anto'na karşı da hissettiği sevgiyi de görüyorsun okula yolluyorlar yani işte köpek okuluna gitmek demek beni bitirmeleri demek gibi bir ifadesi vardı burada yani bunu yapmamalılar diye geçiriyorsun içinden ama sonunda yani sonunda değil de bir noktadan sonra şey oluyor. Onlar köpeği çok katı bir şeye, hizaya sokmaktan vazgeçiyorlar. O da insanların isteklerine uymaya birazcık karar Hı, Yani uzlaşma yani. noktası var. o noktada güzel evet. Yani herkes birbirine ve isteklerine, neleri sevip neleri sevmediğine saygı gösteriyor. Bir noktada Ve dediğim gibi finalinde e, çok ilginç bir e, gerçekle, işte gerçekleri itiraf ettiği kısımda ilginç bir e, durumla karşılaşıyor okur. E, benim çok hoşuma gitti. Kitabın anlatım tarzı da çok güzel çünkü e, cümleler böyle kısa kısa ve düz yazı gibi değil de sanki şiir... Bir de in, bir yandan da insan biraz. insan düşüncesi gibi akmıyor hissi evet. veriyor bana. Yani akmak yerine sen kesik kesik diyor ama bir bütün tabii bağlı tabii, tabii. son yani, derece. Tabii e, yani çok akışkan bir anlatım evet. var A, ama tasarımına baktığın zaman e, daha yani düz yazıdan birazcık daha farklı bir tasarımla e, hızlı hızlı dediğin gibi bir köpeğin zihin akışına tanıklık ediyoruz. E, kitabın sonunda bir son söz var bunu okumak istiyorum. Bunu okuyunca, yani o finalden sonra bunu okumak birazcık daha e, çarptı beni. Adım Anton ve bir Macar çoban köpeğiyim. Ben gerçekten varım. Tıpkı sürekli büyüyen ve adı Lili olan ufaklığın var olduğu gibi. Artık Almanya'da, Münchderland'da, su kenarında bir şatoda yaşıyorum. Şansım yaver gitti. Hayvan hakları savunucuları tarafından kurtarıldım. Kendime bir yuva ve dünyanın en iyi ailesini buldum. Westerwinker Almanya. Güzelmiş. Yani gerçekten böyle bir köpek varmış. Ee, ben Macar Çoban köpeğinin nasıl bir tür olduğunu da bilmiyordum. Ee, birazcık internette yazınca fotoğrafları çıktı. Çok şaşırdım hiç. Kitabın kapağında ve saçaklı bir köpek var ama gerçekten saçaklı bir hayvanmış. Yani, yani saçaklı e, derken gerçekten... İnanılmaz yani tüyleri var ve çok komik bir köpek. Neredeyse regici sayılır yani. <gülüyor> evet yani şimdi o gözle bakınca Anton'u de öyle hayal edince daha da hoşuma gitti yani Anton'u görürsem sarılacağım böyle sıkı sıkı <gülüyor> çok da kötü kokuyormuş öyle diyorlar ama köpek de köpek gibi kokar diyor. <gülüyor> e, Beni veterinere köpek kuaförüne götürdüklerinde çiçek bahçesi gibi koktum. Yani çiçek bahçesi de köpek gibi kokarsa işte o zaman dünyanın sonu gelmiş <gülüyor> demektir. Her şey kendisi gibi koksun diyor. Anton ve onun ağzından Ferenz amcasının da dünya görüşünü sık sık burada okuduktan sonra ben artık köpeklere daha da başka bir gözle bakıyorum. Ee, eğer ilginizi çekiyorsa bu kitap Şimdi telefon numaramızı Söyledikten sonra şarkı arasında Biz arayanlardan bir kişiye Çekilişle e, bir köpeğin samimi İtiraflarını armağan edeceğiz Yuttar İhter yazdı Hildegard Müller resimlemiş e, Almancadan çeviren de Tuğvana Gülcan Ha kitaptan çıktı bu kitap 0212 343 4040 Şarkımız. telefon numaramız <gülüyor> Şarkımız da 101 Dalmatçılı Çizgi filminden geliyor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 94.9 Açık Radyo'dayız. Canlı yayınımız devam ediyor. Evet ilk bölümde Bir Köpeğin Samimi İtirafları adlı kitaptan söz etmiştik. Ee, armağan ha. ediyoruz. Bize hala telefon edebilirsiniz. Evet ben de ilk bölümde senin başladığın gibi başlayayım hemen. Son zamanlarda okuduğum en güzel kitap <gülüyor> diyerek. E, Beni gerçekten e, böyle alıp götüren kitaplardan biri oldu son zamanlarda okuduğum kitaplar içinde. E, adı da çok... ...çarpıcı bence. İlginç daha doğrusu. Yıldızı Dişi adlı bir kitap bu. Tudem yayınlarından e, çıktı. Marie-Od Murel tarafından e, yazılmış... ...ve Sibel Çekmen tarafından... E, ...Türkçeleştirilmiş bir kitap. E, kitap... ...üç kardeşin, Morlevan kardeşlerin... E, ...aslında bir tür dramıyla başlıyor diyelim. Çünkü e, babaları yıllar önce terk etmiş... ...ve e, birkaç gün önce de anneleri... E, ...ölmüş, intihar ederek e, hayatını kaybetmiş. Ve Morlevan kardeşler şimdi e, ne yapacaklar, ne olacak? İşte sosyal e, hizmetler görevlisi, uzmanı e, onlarla ilgilenmeye başlamış hemen. Tabii sosyal devletlerde böyle şeyler oluyor bu arada. E, onu da söylemeden geçmeyelim. Ondan sonra e, işte e, ve Morlevan kardeşler e, birbirlerinden ayrılmayacaklarına yemin ediyorlar. Ee, ve bu şekilde kitap başlıyor peşinden e, bir velayet e, yargıcı e, işin içine giriyor e, Lawrence Deshan diye bir e, velayet yargıcı e, o da çikolata bağımlısı bütün duygularını çikolatalarla bastıran her böyle hislendiği anda ya da işte böyle bir bir şey olduğu anda bir parça çikolata atan böyle ağzına e, bir kadın ve e, tabi yaptığı işi de çok seviyor çok ciddiye alıyor ve e, çocukları Çocukların e, adını soyadını araştırmaya başlıyor. Çünkü çok sık rastlanan bir soyadı da değil Morlevan ve e, fark ediyor ki e, babalarının e, daha önceden iki çocuğu daha var. Bunlardan bir tanesi evlat edinilmiş bir çocuk, şimdi göz doktoru olan e, işte bir kadın, diğeri de e, Bartley Morlevan diye bir e, adam. Bu insanlarla tanışmaya gidiyor yani çünkü çocukları kime emanet edecekler, e, bir sosyal kurma mı yerleştirilecek, ne olacak bu çocuklar bir sürü mesele var. Ee, ve e, bu insanlara e, gidiyor önce göz doktoru e, Morlevanla e, işte tanışıyor ve e, fakat hani o böyle bir nasıl diyelim bir aristokrat havalar bir bir şeyler böyle bir e, itiraz ediyor yani bu çocuklarla ilgilenmek istemiyor zaten niçin yargıcın ofisine çağrıldığında anlayamamış vesaire gibisinden hani böyle biraz atarlı bir e, ablamız diyelim ondan sonra e, Bartlemy ve Morlevan geldiğinde olay iyice ilginçleşiyor çünkü Bartlemy Morlevan aslında e, işte hasbel kader geçimini sağlayan e, işte biraz e, geldiği gibi yaşayan e, ondan sonra e, bir kişi ve eşcinsel eşcinsel olması tabi e, önce bir düşündürüyor e, yargıcı yani hafif bir düşündürüyor aslında yargıç o kadar şey zorlamıyor ama. E, ...göz doktoru olan ablası... ...yani üvey ablası... E, ...Bartolemin'in... E, ...bu üç çocuktan küçük olanını... ...bu üç çocuğun da adını söylemeyi unuttum ben tabii... ...Simeon, büyük olanı... ...on dört yaşında, on üç yaşında... E, ...Morgan ve Venis... ...Venis'i görünce o tabii herkesin gönlünü alabilen... ...o şeker kız çocukları vardır ya... Hı -hı. ...hani böyle... ...onu görünce ve hemen... E, ...onu evlat edinmek istiyor... ...çünkü yıllardır çocuk sahibi olmaya çalışıyor ve... E, ...bir türlü başaramıyor... E, Bartelemin'in eşcinselliğini ona karşı kullanmaya da kalkıyor bir noktada. Ve bu şekilde e, işte bu üç çocuk e, ailelerinin diğer üyeleriyle tanışmış oluyorlar yargıcın ofisinde. Bu arada bazı özel durumlar daha var onları da söyleyeyim. E, i̇şte Beniz'in çok tatlı şeker bir e, çocuk olduğunu ve herkesin gönlünü e, çaldığını zaten e, artık hani biliyoruz. E, Morgan çok çalışkan ve e, başarılı bir... ...kız ama çok çalışarak yapıyor yaptığı her şeyi... ...sorumluluk sahibi... Ee, ...ve Simeon... E, ...işte 13 yaşında ama lise sona gidiyor... ...çünkü üstün zekalı... ...bir çocuk ve... E, ...birçok şeyi kolayca hallediyor... E, ...hayatta karşılaştığı ve çocukların da... ...aslında hemen e, bu zor durum içinde... ...ne yapacaklarını, nasıl... Yap hani ...bütün her şeyi kolayca yönlendirebiliyor... ...çocuklar da ona çok güveniyorlar... ...yani Morgan ve Venice de çok iyi güveniyorlar ona... E, ...Simeon'a... Ya sıra dışı bir aile. Ee, yani sıra dışı bir aile sadece başka, aile başka. yani yargıç da sıra dışı bir evet. tip yani o da hani öyle çok kolay bir tip değil. Ee, şimdi bu kitap hakkında yazdığım e, yazıda şu, yani şunu söyleme ihtiyacı hissettim. Bu kitap bir tür ötekiler geçidi aslında yani. Evet. İşte e, sı, e, hani hem her birisi karşılaşabileceğimiz insanlar ama hepsi bir araya gelmişler yani oldukça e, zorlayıcı e, bir aile olabilir dolayısıyla. Ee, i̇şte olayın düğümlendiği yerlerden düğümlendiği yer burası zaten. Çocukların ne yapacağız? Çocuklar nerede kalacaklar? Şimdilik bir yurda yerleştirilmiş durumdalar ama. Bir de e, e, sen söyledim mi? E, atlamış olabilirim. E, bunlar üç kardeş birbirlerinden ayrılmayacaklarına. Yok, da. işte o sırada Tayga bağırıyordu. Sen duymadın. E, ayrılmayacaklarına <gülüyor> diye dair yemin ettiler arada. Onu söyledim. Yani sürekli o yemini tekrarlıyorlar aslında. Hatta bir de çok güzel bir alışkanlıkları var. Pow-wow yapıyorlar. Nedir o? Povov aslında güya işte bir kızılderili geleneği e, ailenin e, karar vermesi gerektiğinde, derin düşünmeleri gerektiğinde Simeon Povov diyor. Hepsi oturuyorlar çember yapıp böyle hıh, oturup düşünmeye başlıyorlar. Aile meclisi. <gülüyor> Onayı, aile meclisi yani. Ondan sonra e, işte e, Bartelemi'nin e, yanına... E, işte bir gün, iki, bir hafta sonu için gidiyorlar. Ama Bartolome'nin hayatı tabii çok karışık. Çünkü bir erkek arkadaşı var. Erkek arkadaşı uyuzun teki. Yani şu, şu anda görsek zaten hemen böyle uyuz oluruz. Öyle diyeyim yani daha fazla söylemeyeyim. Ondan sonra bu arada işte Bartolome'yi ona çaktırmak istemiyor. Aslında kardeşleri olduğum çünkü kendisi de yeni öğrenmiş durumda. Zaten her şeye ay bayılacağım, ay bayılacağım yapan bir tip vesaire. Ve eee... İşte erkek arkadaşını kandırmak için üst kat komşusuyla anlaşıyor. Eme diye bir kadın ama o da sürekli kocasından dayak yiyor. Fakat diyor ki bunlar sizin çocuklarınız olsun. O falan bir sürü böyle hani gerçekten ötekiler geçti ve hayatta hep karşılaşacağımız ama hiç de göstermek konuşmak istemeyeceğimiz bir sürü olay bunlar. E, velhasıl bu arada göz, do göz doktoru e, abla bir takım stratejiler uygulayarak çocukları özellikle küçük çocuğu tabii e, sahiplenebilmek istiyor vesaire. Ve olaylar gelişiyor. Devamını anlatmayacağım. Ee, ama çok çarpıcı, çok e, güzel bir kitap. Ha Simeon'un e, önemli bir durum, bunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu olaylar başladıktan sonra Simeon'un lösemi olduğu ortaya çıkıyor. Oo, iyice ve iyice karışıyor. Evet, yani. iyice karışıyor. İyice zorlaşıyor. Ve bu arada işte o e, sorumluluk sahibi olamayan e, e, Bartlemy işte ee? güya hani hiçbir şeyi üstlenmek istemiyor. Kendisi de kaçmak istiyor zaten. Kan görünce de bayılıyor falan. Hani böyle bir <gülüyor> insan. Ama... E, ...öyle güzel... E, ...öyle güzel becerileri var ki... ...öyle güzel meziyetleri var ki... E, ...hem Simeon'a çok güzel sahip çıkıyor... ...hastanede onun yanından ayrılmıyor... ...hem her türlü işi başarıyor ve... ...sonuçta bir uzlaşma noktasına da... E, ...varılıyor ve kitabın adı... ...neden Yıldızı Dişi? Yıldızı Dişi ne demek? Bu kitapta anlatılmıyor. Ama okuyunca anlıyoruz. <gülüyor> Ama okuyunca anl anlıyoruz. Aslında bunu söyleyeyim... E, ...Yıldızı Dişi böyle bir şey değil mesela... E, ...çünkü... Ee, Yıldızı Dişi e, kitabın Türkçe e, yayının editörü tarafından aslında bulunmuş e, bulunmuş derken e, keşfedilmiş diyelim. Zaten var olan bir şey de o fark edip kitabın adı için çok uygun olduğunu düşünmüş. E, Yıldızı Dişi aslında sempatik demekmiş Türkçe. Hı. Hı. E, ben de yeni bu kitapla e, öğrendim. E, onun da bir nedeni var yani hani Yıldızı Dişi'nin ne demek olduğunu öğrenince kitap... Bunun niye adının bu olduğunu da anlıyorsunuz. Ee, Merak Murel tarafından yazıldı ve Tudem yayınları tarafından e, Türkçesi yayınlandı. Yıldızı Dişi. Ee, kitabı kime armağan ettiğimizi evet, de söylemeliyiz. İlk, ilk bölümde, bölümde yayınladığımız... e, bir köpeğin samimi itiraflarını anlatmıştık. <Gülüyor> Tuğba Ardıç e, kitabı kazanan dinleyicimiz oldu. Şimdiden iyi okumalar diliyoruz kendisine. Evet, bu haftalıkta bu kadar. Bir Tayga kriziyle gelecek hafta yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bir Dolap Kitap Her Yaş için Çocuk Kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiye